Efendim hayırlı akşamlar, TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir haftalık ayrılığın ardından yeni soruların peşinde ile karşınızdayız. Bugün 3 Rebü'l-Ahir 1444 ve miladi olarak elbette 29 Ekim 2022. Kıymetli Hocam... Hayırlı akşamlar, hoş Hayırlı geldiniz. Hayırlı akşamlar efendim. E, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olsun deyin inşallah. Çok teşekkür ederim. Allahu Akbar. Günümüzde yoğun, e, bugünkü gündemimizde daha doğrusu peşine düşeceğimiz soruda e, sorularda e, keyifli. Doğrusu dolayısıyla e, gündemimize e, temas ederek e, başlayalım. E, uygun görürseniz. İstanbul 29 e, Ekim 2022 Cumhuriyetin 99. <gülüyor> 99. yıl dönümü. Buna dair elbette konuşmak yani, e, gerekir diye zaten düşünüyorum. Zaten tüm gün konuşuluyor. Hayırlı olsun. E, nice 99 yıllara inşallah. Zaten önümüzdeki yıl 100. yıl olacak. E, biz de çok çeşitli etkinlikler düşünüyoruz. Felsefe ve bilim tarihi bağlamında. Mürtep bağlamında ve İstanbul Medya Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Bilim Tarihi Bölümü olarak e, mesela bir tanesi ilan ettik. 100. yılda Türkiye'de özellikle yüksek öğretimde felsefe eğitimi ve öğretimi ele El alacağız? Ele alacağız. Yani müfredatlar, hocalar, yayınlar, dersler gibi konular. Bu gayet güzel büyük bir program olacak. Buna eşlik eden çok çeşitli yan paneller, konuşmalar olacak, seminerler olacak. Bilim tarihi için benzer şekilde e, Cumhuriyet dönemi, e, Türk bilim tarihi yazıcılığı, Türk bilim tarihinin hmm. bir disiplin olarak gelişimi. E, bu, Son 100 yılı bazallığı. Evet, evet. Tam yani Cumhuriyetin 100. yılına münasip olarak hmm. e, Türkiye'deki bilim teknolojinin gelişimiyle ilgili konuları ele alacağız. Ele alacak şeyler yapacağız. Etkinlikler yapacağız. Buradan şeyi anlamak mümkün mü hocam acaba? E, tüm... E... Disiplinlerde tüm fakülteler yapılabilir. Aslında. Benzer bir çalışmaların içinde Yani bir tür, bir tür muhasebe, yüzyılın muhasebesi. Ee, nereden geldik, ne yaptık, neredeyiz ve ileride ne yapmamız lazım? Bir döküm çıkartılabilirse bir envanter ve bu envanterde nedensel bağlantıları kurulursa e, önümüzü e, öngörmek açısından daha iyi çalışmalar yapmak için bir vesile olabilir. Ee, eyvallah. Aslında biraz bu hani Cumhuriyet'in 99. yılı e, hakikaten nice 99 yıllara e, kutlanıyor, kutlanacak. Önümüzdeki yıl, 100. yılı. Bizim belki hani konuşmamız gereken yer tam. Birazdan konuşacağız ama ben sizin... bu tür şeyler bu tür şeyler Yusuf iki türlü konuşulabilir. Törenler. Törenler önemli. Ben çok önemli kabul ederim. Milli kimliğin, dini kimliğin, kimlik üretimi için törenler önemlidir. Milli kahramanlar, ilmi kahramanlar, sanat kahramanları önemlidir. Neden hocam? Çünkü tekrar etmek, bir arada olmak kimlik üretiyor. Sizi bir kenetliyor, birleştiriyor. Muhabbet ancak bir aradalıktan ortaya çıkar. Hmm. Ayrı ayrı sen bir dağda, ben bir dağda orada muhabbet oluşmaz. Bir... Hani gözden ırak olan, gönülden de ıraktır denmesinin nedeni de bu. Hmm. Bir arada olmak, aynı mekan ve zamanı paylaşmak... Ortak hareketleri yapmak e, muhabbeti artırır. Muhabbeti çoğaltır. Orada bir kimlik inşası için zemin oluşturur. Dolayısıyla o bir millet... E, tabii hep böyledir. Yani inşaat. ailede böyledir. E, topluluklarda böyledir, toplumda böyledir değil mi? E, Bu tabi kesinlikle e, böyle bakmak. Tabii, evet, tören o çok önemli. E, i̇kincisi ise... Bunları vesile kılıp entelektüel olarak... O dönemde neler yapıldığına dair bir muhasebe, bir sorgulama gerçekleşti. Neyi başardık, neyi tabii, başaramadık? Tabi tabii. tabi. Bir aşağı doğrudur, bir yukarı doğrudur. Onu o açıdan bu tür şeyler vesiledir. Yani 100. yıllar, 150. yıllar, 200. yıllar neyse, o açıdan bizim yapmamız gereken biraz da bu muhasebe tarafı, tören tarafı çok önemli, muhakkak yapılmalı. Sadece cumhuriyetimiz için değil. Pek çok e, milli ve dini günümüz var, e, biz pigme kabilesi değiliz, büyük bir milletiz. E, pek çok, sadece başarılarımız değil, başarısızlıklarımı da, başarısızlıklarımızı da belki törenleştirmesek bile onları da muhasebe etmek zorundayız. Anlayıl dönümleri. E, tabii, onları şeklinde. da muhasebe etmek zorundayız. Niçin başarısız olduk? E, bu açıdan e, bu yılları, dönemleri, dönümleri... Ve muhasebe için değerlendirmekte faydalı. var. çok serin kanlı çok e, bir şey söylediniz hocam. Hakikaten bir keşke gerçekleşse Türkiye'de de bu serin kanlılıkta, bu sağduyuyla, bu e, akli selimle meselelere yaklaşabilmek e, 99. yılını idrak eden cumhuriyete tam böyle aydınlar sanatçılar düşünürler muhasebe kısmıyla. Evet. E, oturup ilgilenmeli evet. ama ritüeller, e, törenler asla önemsiz değil. Tabii. E, millet değil. olma... E... Muhabbet üretmek için gerekli. Biri fikir üretir, bilgi üretir, biri muhabbet, sevgi üretir. Ya. Hmm. Biri duygu, biri düşünce. İkisi de lazım. Peki, e, öz dair bir soru sorayım o zaman yine bu bağlamda. Takip edip, gerçi gündeminiz çok yoğun sizin ama. Yine de e, gözücüyle baktıysanız eğer bakabildiniz mi bilmiyorum. E, o muhasebenin yapıldığına dair bir işaret görüyorsunuz. Var, var var var. Görüyorsunuz. Tabii tabii var var. Yani... Türkiye akademileri güçlü e, hocalarımız, çok iyi hocalarımız var. Onlar çeşitli açılardan, çeşitli zavre zaten bunu yapıyorlar. E, akademiye mensup olmamakla birlikte özellikle kitap, yayın piyasasında bulunan çok önemli entelektüeller var. Hangi e, dünya görüşüne ait olursa olsun bulunduğu, kendi bulunduğu perspektiften, gazete yazılarıyla, kitaplarla bunları yapıyorlar. Bu muhasebe yapılıyor. E, tabii ki farklı olacak. E, ama bundan ileride büyük sentezler çıkabilir. O açıdan ümitsiz olunacak bir durum yok. E, bu tür e, vesilelerle bunu daha sistematik, daha derinlemesine yapmak kastediyorum ben. Yoksa bunlar yapılıyor neticede. Hmm. Ama daha büyük ölçekli, büyük artık. ölçekli, planlı, programlı e, pek çok farklı bakış açısının içine dahil olduğu bir muhasebeden bahsediyorum. Hmm. Hıh, eyvallah. Evet. Bu aslında demin söylemeye çalıştığım şey oydu hocam. Bu e, Birazdan konuşacağız ama Trabzon'da önceki gün e, bir program dolayısıyla oradaydınız. Evet. Onun başlığı itibariyle bir e, gelecek idraki olarak geçmiş, üst evet. başlığı. Tabii tabii. Tam burada e, biraz hani buraları konuşursak Türkiye'de bir e, düzlüğe çıkarız gibi. Ya Yusuf şöyle benim temel iddiam şu. Biz millet olarak geleceğiyle problemli olan bir milletiz. Geçmişiyle değil. ...geleceğimiz de problemimiz olduğu için geçmişimiz de ona göre okuyoruz. Yani ortak bir gelecek tasavvur bu orta olan var ya... Bu ...ortak müşterekleri artırma, ona da bir problem var. Dolayısıyla geleceğimize ilişkin öngörülerimizi ya da planlarımızı, projelerimizi, programlarımızı neyse adına ne dersek diyelim... ...bunu bir... E, ...belki aynı değil, bir, bir mutlak birlikten bahsetmiyorum ama bir benzeşimden bahsediyorum. Bu benzeşimi büyük oranda artırırsak e, geleceğimizde zaten ona göre okuruz. O açıdan ben geçmişi bir gelecek idraki olarak görüyorum ve ona göre e, diyorum ya geçmişimizle gelecekte karşılaşırsak o geçmiş tarihe dönüşür. Yoksa geçmiş olarak kalır. Bu gözle bakılması durumunda sağlıklı bir bir tabi şey elde edebiliriz. Tabii tarafıyla. şöyle bir şimdi e, eğer ortak bir yere gideceksek ona göre hazırlık yaparız. Herkes bir tarafa gidecekse ona göre hazırlık yapar. Bizim biraz Gideceğimiz istikametler ve güzel yerler farklı. Herkes çantasını ona göre hazırlıyor. Ona göre hazırlıyor. sebebi de o tartışmalarımızın. Evet, evet, evet, evet. Yani gideceğimiz yerin ortak olduğunu, kaderimizin ortak olduğunu mutlak bir birlikten bahsetmiyorum. Muhakkak herkesin farklı şeyleri vardır, hissiyatları vardır ama 3 aşağı 5 yukarı bir e, Gauss ehrisi çan ehrimiz olduğunu ve ona göre bavullarımızı hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Onu becerebilirsek... Bavullarımız da ona göre şekil alır zaten. Evet, neyse. Fakat geçmişe bakan herkes kendi veçhesinden görüyor Geçmişe bakan herkes kendi geleceğini görüyor. Çarptırarak da. Ya da kendi umduğu geleceği görüyor geçmişte. Kendi geçmişten. umduğu geleceği. Evet. Biraz mesela o çarpıtmaya ilişkin bir not hocam. Almıştım belirteyim. 29 Ekim tarihi bir tarafıyla da 1876 Kanuni esasiden sonra Türkiye'deki ilk seçimlerin yapıldığı gün. Kaşra'da. Hmm. 29 Ekim 1876 tarihi. Evet. Avramda öyle bir şey yok. Ee, Bu da ilginç. Varmış evet. böyle bir tarih. Ee, diyerek evet. bir aslında şeyimi almış oldum hocam. Ee, o muhasebe meselesini vurgulamış oldunuz. Bir başka tarih e, yine sizin de önemsediğiniz bir isim olması dolayısıyla e, Rahmetli Erbakan Hoca'nın Necmettin Erbakan'ın doğum evet. e, yılı evet. e, e, 96 yaşında bastı hoca bugün Maşallah. ibariyle. Ona dair de birkaç belki şeyle beraber hatta hocam siz tabi izleme bakamadınız bilmiyorum ama bugün bir Tok otomobil Yok, meselesi vardı ben biliyorum ama bakamadım tabi ee, ders değildik. Eyvallah. <gülüyor> onun, onun fabrika açılış töreni vardı. Devrim Erba Konca'nın içinde bulunduğu Devrim otomobilleri, Erba Konca'nın doğum tarihi belki bu pakette. E, kanaatinizi, ne düşündüğünüzü merak ederim e, lütfen dersiniz. Yani uzun konuşmak lazım. Benim onunla alakalı e, YouTube'da da bulunan bir konuşmam var biliyorsunuz. E, er Erbakan e, Hoca. Ben bir düşünür olarak e, Erbakan Hoca'ya çalıştım. Siyasi taraflar tartışılıyor çünkü. Siyaset biraz işin duygusal tarafı olduğu için orada hangi cümleyi kullanırsanız kullanırsanız insanların pozisyonları çok keskin oluyor. Ama bir düşünür olarak... Nasıl hocam düşünür? Yani şöyle bildiğimiz Erbakan metni yok. bilim Var var. Bilim adamı olarak demiyorum. Bir bilim adamıza, bilim insanı malum e, İTÜ'de işte makine yönetimi evet. falan onları biliyoruz. Ama aynı zamanda bir düşünür tarafı var. E, verdiği konferanslar biliyorsunuz beş cilt olarak yayınlandı tüm eserleri. E, orada e, verdiği konferanslardan hareket edilerek oluşturulan metinler var. Mesela ben onun e, İslam ve ilim metnini analizini yapmıştım. Sadece hamasi tarafını çıkartırsak ki o neticede onlar bir psikolojik kimlik oluşturma araçları. Bir siyasi liderin onu sadece salt akademik açıdan dikkate alması anlamına gelmiyor. Bir Psikolojik kimlik oluşturma ama orada onları çekip çıkarttığınızda geriye kalan şey... ...çağdaş bilim tarihi araştırmaları, bilim ile ilgili konularla da ilgilendiğini görüyorsun bilimsel realizm, bilimsel teorilerin değeri, teori gerçeklik ilişkisi gibi konularda o YouTube'daki konuşmanda bu Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin düzenlediği ikinci uluslararası Erbakan, Erbakan Sempozumu'nda sunduğum bir açılış konuşmasıydı. Ve açıdan benim çalıştığım alanlar bakımından olayı inceliyorum. Zaten siyasi ve Türkiye'deki belirli bir perspektifi inşa etmesi bakımından önemli isim olduğunu biliyoruz. Türk tarihinin yakın dönem Türk tarihinin önemli aktörlerinden birisi. Bir, bir ufak sorum daha olsun buna ilişkin. Şimdi Erbakanlıcan'ın düşünür olarak kimliği üzerine düşündünüz. Bir evet. Konuştuğumuz konuşma ve metin ortaya çıktı. Orada aklınıza gelir mi şu anda bilmem ama sizi etkileyen bir detay, bir husus, bir hatıra hoca bağlamında var varsa. var ee, geçmişi yorumlaması ile yani daha doğrusu geçmişi gelecekte irtibatlandırırken e, son derece ciddi bir kavramsal şeyi var idraki var yani kavramsallaştırma becerisi ve yetisi var. Bu önemli bir şey. Yani düşünür olmanın asgari şartı kavram üretme becerisidir. Ee, yani siz uzman olabilirsiniz bir konuda. Mevcut bilgileri bilebilirsiniz ama kavram üretme. Bu son derece önemlidir. Ee, Erbakan hocanın bence e, konuşmalarında ve özellikle metinlerinde o kavram üretme becerisini. Şimdi kavram ürettiğiniz zaman gerçekliği yakalama gücünüz artar. Gerçeklikten açığa çıkan neler? Çünkü siz bir kavram kullanıyorsunuz, bir gerçekliği yakalıyorsunuz. Kavram o zaten, kavradınız. Ama mevcut kavramlar işe yaramıyor bazen. Çünkü gerçekliği kaçırıyor, gerçeklik daha taşabiliyor. Dolayısıyla yeni bir kavramsallaştırma yapmanız lazım. Erbakan Hoca Rahmetli'nin bence en önemli becerilerinden biri de hem politik gerçeklik, hem çalıştığı alandaki gerçeklik, hem tarihsel gerçekliği ilişkin düşünürken, kendi çağdaşlarından farklı olarak e, gerçekliği yakalayacak yeni kavramlar icat etme becerisidir. Bu önemli bir güçtür. Hmm. E, düşünür için. O beni dikkat, o dikkatimi çekmişti. Ve buradan hareket ederek de mevcut kavramsal şemaları e, kritiğe tabi tutma becerisini elde ediyorsunuz. Gücünü elde ediyorsunuz. Hmm. Yani, Bu doğrudan özgüvenle ilgili bir şey. Tabii, tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Evet. Eyvallah. Hocam az önce bahsettiğim yere geldim. Trabzon'da önceki gün Önceki gün değil. Perşembe. Önceki gün döndüm. Bugün, bugün Cumartesi. Evet. Önceki gün döndüğünüzü tamam. Evet, Perşembe günü. Ben sizin trafiğinize biraz odaklandım da oradan git buraya <gülüyor> gel. Hani, o hareket orada Çarşamba karıştı. Çarşamba akşama gittik. Perşembe günü programları yaptık. Cuma günü döndüm. Eyvallah. Orada hocam bir gelecek idraki olarak geçmiş. Evet. Ee, i̇smi epey uzun. Tebriz, Semerkant İstanbul, Roma ve Trabzon arasında felsefe bilim. Evet. Orada başlık. birinci başlık hakkında konuştuk aslında. İkinci evet. başlık önemli. Yani bir şehrin bir ruhu var. Ee, i̇nsanların o şehri ya. üzerinde zaman içerisinde ürettikleri, yaptıkları ve e, hafıza kurumları olarak ortaya çıkan binalar, mimar eserler gibi yapılar var. Bunun bir görünür tarafı var. Bir de eserlerde, görünmeyen ama eserlerde mevcut olan taraf var. O şehrin mensuplarının o ruhla, o gaystik olanla irtibat kurması gerektiğine dair bir konuşmaydı. E, katü, şeyde, e, Trabzon Üniversitesi'nde... E, ...oranın davetiyle olan bir şeydi. İnanet Fakültesi'nde, salonunda yapıldı. Öğrenciler, dışarıdan gelen dinleyiciler... Bayağı yoğun bir katılım da oldu aslında. E, Trabzonlulara, bir Trabzonlu olarak... Trabzon'un... Kenarda köşede kalmış bir Taşra şehri değil, yeri geldiğinde entelektüel tarih açısından, bilim tarih açısından, düşünce tarih açısından önemli bir rol oynadığını söyledim. İşte Tebriz, Semerkant okulundan abdal bir Bircendi'nin Trabzon'da kurduğu Rasathane hmm. yaptığı gözlemlerden bahsettim. Sonra Tebriz'de Kaykonides'in gelip Tebriz Matematik Astronomu okulunda tahsil ettikten sonra Trabzon'da kurduğu Matematik Astronomu okulundan bahsettim. Akabinde de seninle burada İtalya üzerine konuşurken hatta sana da atıf yaptım. Evet. E, Trabzonlu George ile e, Basario'nun iki Trabzonlu'nun İtalya'da Platon ve Aristoteles üzerinden yaptığı kavganın modern dünyanın şekillenmesinde nasıl rol oynadığından bahsettim. Akabinde bu çerçevede e, Trabzon'un e, o gaysti üzerine, ruhu üzerine konuştuk. Zaten Şimdi buna ilişkin hocam benim bu bağlamın dışında bir sorun var. Bu saydığımız şehirler etrafında. Tebriz, Semerkant, İstanbul, Roma, Trabzon. Roma orada e, İtalya'yı temsil ettiği için aldım. Yoksa tamam. Florens olabilir. O, evet. Çünkü o dönemde biliyorsun İtalyan şehir devletleri var. Hepsinde çeşitli akademiler kuruldu ama ben hani temsil değeri yüksek. Şimdi bu e, buradaki bu şehirlerin arasındaki ilişkinin geçtiği tarihler evet. bağlamıyla bunlar yek bir ülkenin e, şehirleri değil. Değil. Farklı ülkelerin aslında bugünkü fotoğraf gibi kapacak. Evet. Fakat e, şimdi bu saydığımız şehirler arasındaki ilişki, rabıta her anlamda e, bu bahsettiğiniz dönemde ki ile kıyaslanamaz... Yok, bugün bugün daha farklı ilişki ağları var hocam. Yani internet üzerinden tüm şehirlere irtibat kurabilir. O dönemin şartlarında yani oradan biriyle yazışmazsak konu hocam, evet mümkün. Yani kuruluyor. Şimdi şöyle, o dönem aslında işaret ettiği nokta önemli bir nokta. Ama ne demiştik hatırla. Bir kere kültür uzayıyla, politik uzayı eşitlemeyeceksin. Ülkenin sınırları, bilginin sınırları değildir. Bilgiler ordulardan daha hızlı hareket eder. O zaman hocam bir ara vereyim mi burada? Buyur. Şu. Çok özür bölüyorum Rica ama. Buyur. 99. yılını idrak eden Cumhuriyete dair bir öz eleştiri. Kültür uzayıyla politik uzayı eşleştirme hatası çok uzun yıllara sari bir şekilde yapıldı Şimdi, desen. Şöyle doğrudur ama şöyle yeni kurulan bir devlet o yeni olmanın gerektirdiği reflekslerde bulunuyor. Bunları eleştirebiliriz ama bu, tabi tabi bunlar ele, eksik <gülüyor> buluruz bunları. Bunları tahsil ederiz, düzeltiriz. Ee, bu gayet doğal. Yani her yeni kendini tahkim edebilmek için bazı yanlışlar yapma hakkına sahiptir. Yanlışlar yapar ya. Yani. Tamam. Psikolojik sahiplerle, duygusal sahiplerle yapar. Bu gayet doğal. Bundan vazgeçmeyi bir de, bir de, bilmenin bir, yolu ama. Bir de Türkiye kendi başına bırakılmış bir ülke değil. Türkiye'ye dışarıdan yapılan operasyonları, bu bir paranoya değil canım. Ee, dünyanın Ekonomik, politik durumu dolayısıyla Türkiye'ye yapılan operasyonlar ya da Türkiye'nin zorunlu tercihleri nedeniyle ortaya çıkan bazı durumlar da mümkündür. Yani bu, bu düz, lineer, böyle akıp giden bir çizgi değil. Çok kırık bir çizgi. Yeri geldiğinde bu kırıklıklar çok artıyor. Yeri geldiğinde e, azalıyor. Özellikle yakın dönemde e, çok çeşitli alanlarda bu altyapıda olsun, e, savunma sanayinde olsun çeşitli alanlardaki e, o diz, düz çizginin artması, kırılmadan azalması, e, nüfusun artması, genç nüfusun çoğalması, bu çok büyük bir imkandır bizim için ve benzeri nedenlerle bu eksikliğini tamir edecek bir e, perspektife geçildi. daha da düzelecek. Bu, önemli olan bunun kırıcı bir şekilde yapılmaması, Müzakere yoluyla farklı perspektiflerin tabi farklı perspektiflerin kırıcı olmadan aynı istikamete giden bir gemide. ...olduğumuz düşünerek müzakerelerle, e, tartışmalarla, eleştirilerle yapılması tale beklenir. Hmm. Yoksa bu, bu, bunlar vaka yani. Tarih yürüyüşü e, her zaman iyi, doğru ve güzel değildir. Bazen yanlış, kötü ve çirkindir. Gerek bu bir değil. diyalektik tabii. Bir diyalektik. Bu Bu diyalektiği görüp, analiz edip, e, içererek aşmaya çalışmakta fayda var günün şartları itibariyle çok somutlaştırmış bir örnek vermem gerekirse doğru olup olmadığını söyleyin diye söylüyorum hocam. Şapka. Onlar, on, onlar artık bugün bir, diretmenin yok. absürtlüğü gibi. Kimse düze, diretmiyor zaten, zaten. Ya. yani o dönemin şartlarıyla alakalı bir şey bu. yanlış yanlıştır, eleştirirsin. Ama bir yanlış eleştireceğin diye tüm diğer doğruları da çuvala koymanın bir anlamı yok. Eyvallah. Evet. Bu şehirlerin ilişkin... Yani onu eleştiriyorsan ikinci Mahmut'un Fesli'ni de eleştirebilirsin. Tutarlı olmak e, adına. tabii yani e, ona bakarsan klasik tarihlerde de Sultan Fatih'in e, vakıflarla ilgili siyasetini de eleştirmişler zamanında. Evet. Değil mi? Yani bu gayet doğal. Evet. Sağ duyulu ve şey tutarlı olmak. Çok dedim şey çatışmayı derinleştirecek e, keskin vikleri artıracak şekilde değil de e, ortak tarihimiz yanlışlarıyla doğrularıyla onları müzakere ederek aşmaya çalışmakta fayda var. Eyvallah. E, şeyi böldüm hocam. Şehirlerin network'üne ilişkin bir ikinci olacak mıydı? Yok. Bunun yani o, orada onu vermeye çalıştık. E, şehirde yaşayan insanların kendi şehirlerinin ruhu irtibat kuracak, tarihe dönüme sahip olması gerektiği ve bunu temsilen varsa eee o hafıza kurumları diyelim ki Yavuz'un, Yavuz Sultan Selim'in kanunu Sultan Süleyman'ın doğduğu ev, e, orada valilik yaptığı ev duruyor. Mesela. O bir hmm. hafıza kurumudur, camiler filan. Bir de diyelim ki e, Abdülhamid Bir Cendi'nin, e, Rasathanesi'nin bir şeyi yapılabilir orada. E, bir temsili e, örneği yapılabilir. E, orada gençlerin görebileceği somut bir e, temsili mümkün. Evet. Hocam geçiyorum hızlıca. Benim en gelmeyi beklediğim başlıklardan birisi. Başlık evet. hatta Ekmelettin Bağberti. Evet. 14. yüzyılda Arap Dili ve Belagati çalışmaları evet, bu adlı Marmar, bir program var. Evet. Marmara İlayat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı'nın organize ettiği 4 Kasım'da, bir çalıştay. 4 Kasım Cuma günü. Evet. Bir çalıştay. Orada 1300-1400 arası çalıştay. Osmanlı merkezli ama İslam dünyası ölçekli e, Arap dili ve belatı çalışmalarının e, ele alındığı bir toplantı özellikle bu çerçevede Osmanlı'da ilmul edep dediğimiz dil bilimlerinin Teşekkül süreci ve gelişim süreci bağımsız 3. oturumda Ekmelettin Bağberti hakkında olacak. Ekmelettin Bağberti tabii sen niye onu çok önemsediğini biliyoruz Bayburtlu olması hasebiyle ee, hocam Seyir Serif Cürcani'nin e, şeyin hocası. Molla Fener hocası tabii tabii Beddetli yani ona, ona girmeyelim Bağberti'nin tüm öğrencileri kendi alanlarında e, çok üst başarılar göstermiş hatta e, politik anlamda da e, i̇şlere, harita, işlere katılmış insanlar e, Bayburt'ta eğitim görüyoruz Anadolu'da eğitim görüyoruz sonra Mısır'a gidiyor bu şey de hocam net değil mi bu Ekmetin Babertenin Bayburtlu olduğu Bunu meselesi. Anlattım yani. ama ben gittim mezarı ziyaret ettim, aile kapistanını ziyaret ettim. Şimdi köy ona kahire dönmüş olmasına rağmen Ekmeçtim Baberten köy ona Cumhuriyet döneminde değil daha Osmanlı döneminde ne zaman bilmiyorum ama bakmak lazım mezar yapmış zaten. Hmm. Anlattığınızı biliyorum hocam evet. da bir vurgulama hele bir daha anlatın. hele evet. da. <gülüyor> güzel güzel ya gerçekten önemli bir kelamcı dilci. Ee, Anadolu'da Hanefiliğin Hı. Maturidiliğin e, istikrar kazanmasını Sağlayan isimlerden biri e, O açıdan da önemli hmm. Yani dört dörtlük bir alim e, Allame hatta Bu çerçevede de ilk defa bir e, Sempozium Ekmelettin Baberti'ye Babert tahsis edilmiş Güzel sempozium var. var Bayburt Üniversitesi yapmış ama Bunlar maalesef duyulmuyor Küçük ölçekli yapılıyor. duyurusu iyi yapılmıyor. Ee, daha sonra kitapları yayınlanıyor ama bu akademik camian içerisinde dolaştırılıyor. Aslında bunların tırnak içerisinde popüler, şey değil vulgarize değil ama evet. popüler e, ifadelerin olması lazım. E, haberdar olunmuyor. Yoksa güzel çalışmalar var. E, aynı, zam aynı zamanda akademide Emin Bağberti'nin dil, mantık, felsefe, kelam gibi eserleri üzerinde de... ...fıkıh gibi eserler üzerinde de çalışmalar yapılıyor. O açıdan... Tırnak içine e, bahtlı bir düşünürdür, şanslı hmm. bir düşünürdür. E, bizim e, kültürümüzün inşasında hem eserleriyle hem de yetiştirdiği öğrencileri ciddi katkısı var tabi. Yani şey Beddettin de talebesi, Molla e, Feneri'de Aşık Paşa'da... E, aşık Paşa diyorum affedersin. Aşık... E, Aydınlı Hacı Paşa, hmm. tabip olan. E, onun, hepsi onun talebesi orada. Çünkü çünkü Ekmeletin Baberliği e, Kaire'de e, Memlük döneminde e, Ezher Üniversitesi'nde Türk öğrencilerden sorumlu bir hoca, Türkçe konuşan öğrenciler. Böyle resmi bir görev var gibi evet, söylediniz evet, ama evet, resmi evet. bir görev değil. Bilmiyorum herhalde. ama e, ben Kaire'ye gittiğim zaman bile orada hocalarla konuştuğumda Ezher'de hmm. onlar bir Ekmeletin Baberliği bilenler, bu şekilde tasvir ettiler. Biraz ben hep komitacılık gibi anladım onu. <gülüyor> Yok. Öyle değil. Öyle bir taraf oldu da söyleniyor kaynaklarda. Yani. İyi bir organizatör. Yani her Türk gibi. <gülüyor> İyi bir organizatör. Eyvallah. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4 Kasım'da evet. böyle bir şey Çalıştayın. olacak. Onun da haberini vermiş olduk. Hocam yarın Allah izin verirse İnşallah. ben Deniz'de size eşlik etmeye çalışacağım. Talas'ta Evet. Saat 17'de Kayseri'deki dostlarımız duysunlar diye söylüyorum. Amaç ve çanta hayata hazır olmanın diyerektiği diye üzerine üst Gençlik gençlerle, evet, evet. gençlerle baş başa başımıza sardığın işlerden biri bir çalışması olacak. Buradan tüm Kayseri'deki dostlarımıza duyuralım ama yarını kaçıracak olanlar varsa üzülmesinler diyeyim. Cuma günü siz tekrar busam, Kayseri busam Şehir Akademisi'nin evet. davetlisi olarak tekrar Kayseri'de Olacaksınız. Ben az önce sizinle konuşurken gördüm doğrusu. Siz varsınız, Ömer Türker var, Tahsin Görgün hoca var, Ayhan Çitil var ve böyle bir sürü daha bu sosyal medyanın yeni bir ifadesi var. Görmüşsünüzdür hocam. Şampiyonlar Ligi gibi. Ben hiç sevmiyorum, Öyle bir... sevmiyorum o tabirini de söyleyelim. Yani. Ama şey, meramı ifade eden evet, bir evet, mesele. Evet. Sizin de garip, aciz ve huzursuz kendini Yadırgayan bir var olan olarak insan evet. başlıklı 4 Kasım Cumaya geliyor. Şimdi yine. o şey yalnız bu Sam Kayseri Şiir Akademisinin başlığı da çok ilginç bu sene çok hoşuma gitti açıkçası zannediyorum o Yusuf Yerli hocanın ve belki de Durmuş Dursun Çiçek hocayla müzakere ederek çok güzel bir başlık koydular. Hmm. Ee, bir başka açıdan güncel ve kadim meseleler. Evet evet, evet. Ee... evet. Bunu da duyurmuş olalım. Evet, yani bu buna hakikaten girip bakması lazım dostlarımızın bu çünkü şimdi anlatsak o, hepsini alırız. O konuşmalar zaten daha sonra zannediyorum. Bu şehir akademi'nin YouTube kanalında da yayınlanıyor. Hmm. Bilebildiğim kadarıyla. Eyvallah. Evet. Hocam burada durmamız gerekiyor. Artık niye? E, çünkü ara gelmiş. Biraz da açtık hatta arayı. Yani bir bölümü bunlar ama. Mı... Ben hedeflediğim şeye ulaştım hocam. İlk evet. bölümü böyle bir sohbetle. Tamam. Ee, kısa bir aradan sonra bir bilim devrimi var mı sorusuyla karşınızda olacağız. Evet. Merhabalar soruların peşindeye devam ediyoruz. Aslında yeni başlıyoruz diyebiliriz. Ee, konuya girememiştik. İlk bölümümüzde e, kıymetli hocam bir bilim devrimi var mı ilan ettiğimiz üzere. Aslında buna kısmen e, önceki bir iki programımızda da e, değinmiş idik. Evet. Bilimde o sıçrama, o süreklilik bağlamında. Evet, evet, evet. Ee... iki temel yaklaşım var, ya, var demiştik. Bir birikimsel, evet. sürekliliği esas alan, bir de sıçramalı, devrimsel alan Duhem'den bahsetmiştik. <gülüyor> ve o ekipten bir de Alexander Coyre'nin yaklaşımından bahsetmiştik. Yepkin bir şey olduğu ve özellikle Platon matematiciliğinin ihyasıyla bilim devrimini ilişkilendirdiğini söylemiştik ee, ve onu takip edenler de var tabi işte Thomas Kuhn, Basfahl, onlar belirli şeyler. Evet ve başka Bernard evet. Cohen gibi. Hatta Bernard Cohen çok iş abartarak şeyin e, Newton'un e, kenden önceki ...Bırak orta çağı Helenistik dönem İslamı e, Descartes'tan Galile'den Keplerden bile bir şey almadan, bu işleri yaptığı iddia edecek kadar işi şey yapıyor. Şimdi bunu iyi vaz edebilmek için şunu söyle, söyleyelim. Bir kere burada şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bilim devrimi ya da yeni bilim gibi lafları kullandığımız zaman, tamlamaları, kavramları. Şöyle düşünüyoruz. Bilim hep vardı. Bir bilim diye bir şey hep vardı. Ve e, tarihin bir döneminde bu bilimde bir devrim oldu. Öyle bir imaj oluşuyor değil mi? Evet. Zaten böyle. E yok öyle bir şey ki yani... Bizim bilim dediğimiz kavram bir kere 19. yüzyılın ilk yarısında vaz edilmiş bir kavram. Ondan önce böyle bir <gülüyor> bilim yoktu yani. Bugünkü anlamıyla bugünkü 19. Anlamıyla. yüzyılda Tabii. inşa edildi ama bugünkü anlamıyla bilim dediğimiz şeyi kasteden ha. bir kavram ya da kavramlar... Şimdi bak kavramlar bunun, şimdi bütünü... bu, yo, yo, bunun üzerine çok konuştuk hatırlarsan. Dedik ki e, klasik geleneklerde idrak parçalanmıştı var. Ayrık yapılar var. İşte bir doğa felsefesi var. Matematik bilimler var. Simya, kimya gelenekleri var. Değil mi? Yani çok çeşitli şeyleri bir arada, şey, ayrı ayrı birbirinden ayrı ayrı görüyoruz. Ve bunların sentezlendiği, bir araya geldiği 17. yüzyıldan bahsediyoruz. Şimdi hatırlarsan bilimi bir daha doğrusu bilmeyi, yöntemli bilme olarak evet. tanımlarsak e, klasik geleneklerde yöntemli bilme e, diyebileceğimiz çok çeşitli bilme yöntemleri var. Evet. E, bir, de, konuştuk, bir de, bir de bu bahsettiğimiz dönemde tek bir bilim vardı da burada devrim olmadı ki doğa felsefesinde tırnak içinde bir dönüşüm bir devrim oldu doğa felsefesinde. Evet. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi hatta şeyde bilim tarihi düşünce tarihi çalışmasına şey denir. Her kesin bilim devrimi kendine. Yani herkes farklı bakıyor meseleye. Şimdi şöyle bir şey oldu ama bu şeyin ne olduğu konusunda çok farklı perspektifler var. Bunun üzerine durmuştuk. Bunu anlayabilmek için bir kere şöyle kronik olarak bir şey söyleyelim. Şimdi 16. yüzyıl bir hazırlık dönemi var. Bugünden bakarak tabii. Bugünden bakarak söylüyoruz. Hı hı. Tabii. Zaten onu insanlar belli bir süreçte onların derdi devrim yapalım şunu yapalım bunu yapalım bir şey yapıyorlar onlar. Bir dil konuşmaya çalışıyorlar. 16. yüzyıl bir hazırlık dönemi. 17. yüzyılda dönüşüm gerçekleşiyor. 18. yüzyılda özellikle 1744'ten sonra yavaş yavaş da bir istikrar kazanma var. Bu meseleyi iyi alayabilmek için tabii kökenlerine bakmak lazım. Yani bu işin kökenleri nereye gidiyor? Ee, çok çeşitli okuma biçimleri var. Nedenlerine bakmak lazım. E, ha, çünkü düşünmek, nedenlemektir demiştik. Bir şeyi bilememek evet. istiyorsak onun nedenleri, yaraşısını gözetmemiz lazım. Sonra içeriğine bakmak lazım. Sonra da sonuçlarına bakmak lazım. Yani burada... E, tek bir cevap yok. Biz belli bir yere projeksiyon yapıyoruz. Orayı öne çıkartıyoruz, onu analizini yapıyoruz ama bu tek değişkenli ya da iki değişkenli bir şeydi çok değişkenli bir yapı hatırlarsan tarih araştırmalarını tuzla buz olan bir aynaya benzetmiştik o aynanın parçalarını toplayıp tekrar aynayı inşa etmek en nihayetinde sizin varsayimlerinizle hipotezlerinizle çok alakalı demiştik hatırlarsan sonra bunun bunların kavram tarafı var yöntemlerle ilişki tarafı var bir de kurumlarla alakalı taraf var kısaca şöyle diyebiliriz Yusuf ee, bu olayı, üzerine konuştuğumuz olayı anlayabilmek için epistemik unsurlar kadar, non-epistemik unsurlar da var. Yani epistemik bilgiye ilişkin unsurlar kadar, bilgiyle alakalı olmayan unsurlar da var. Bunlar üzerine konuşmuştuk. Şimdi bilim tarihi çalışmalarında, özellikle 1960'lara kadar içselciler dediğimiz bir okul var. Bir de dışsalcılar, harici ve dahili okul. Ee, İnternalist ve eksternalist diyorlar İngilizce, yani ne demek bu? Ya biz şu bardak üzerine konuşacaksak, bu bardak da sembol oldu artık. Bu bardak üzerine konuşacaksak, bu bardak üzerine çökelim, bunun sınırları dahilinde konuşalım. Bu bardağın bulunduğu, durduğu masa, masanın durduğu salon, salonun durduğu ortam bizi pek ilgilendirmiyor. Sadece buna bak, odaklanalım. Bu içselciler, içselciler yani, internalistler. Şimdi bir de ya kardeşim bu bardağın varlığa gelebilmesi için ya da bu, bu şekilde durabilmesi için masaya ihtiyaç var. Masanın bu şekilde durabilmesi için bir salona ihtiyaç var ya da bir zemine ihtiyaç var filan. Dolayısıyla e, herhangi bir bilim dalının, herhangi bir bilim dalının kendi iç yapısını analiz etmek, o iç yapıdaki değişimleri, dönüşümleri dikkate almak buna epistemik unsur, şey inceleme adını verir. İç inceleme diyoruz, bir de hayır kardeşim. Ee, sizin bu her türlü insan etkinliği, her türlü insan etkiliği bir sosyoekonomik politik ortamda gerçekleşir. Netçide en niyayetinde bu toplumsal bir üretimdir. Ee, o bireyler de, bilim adamları da o toplumun, Parçası hatta o bilim şey. adamları da, o toplumun üyeleridir. Ee, onları da dikkate almakta fayda var. Ama 1960'tan sonra bunlar biraz sentezlenmeye başlandı. Yani terkibi diyebileceğimiz, eklektik e, yöntemler diyebileceğimiz yöntemlere... E, Dönüştü bunlar. Ee, şimdi daha çok bağlamcılık dediğimiz hmm. e, bir e, yaklaşım tarzı var. Yani bağlamcılık ne demek? Yani ben ona sahne diyebilirim Ayhan Çitir Hoca'nın çok sık kullandığı tabirle. Aslında her şey bir sahnede ortaya çıkıyor. Sa sahnenin bir mekan boyutu var, bir zaman boyutu var. Ee, bir de o zaman mekan boyutunda temsiller var. Bunlar birbirlerini belirliyorlar. Hmm. Olaya böyle bakmakta fayda Gerçekleşmesi var. Gerçekleşmesi için gereken asgari şartlar evet. gerçekleşince ortaya Tabii yani çıkacaklar. Yani yeter şartlar var, gerek şartlar var. Gerek şartlar tek başına işi kotarmıyor. Bir de yeter şart. Yani bardağın taşması için son bir damla hmm. bile nasıl gerekliyse burada da benzer bir süreç var. Şu andaki düşünce tarihi, bilim tarihi, felsef, bilim tarihi ne deriz diyelim. O bağlamcılık perspektifinden olaylara bakıyor. Yani saf bir iç dahili yaklaşım, içselci yaklaşım e, olsa bile o girişte belirtilir. Yani ben evet burada bir odaklama yaptım ama... Hı hı. bu diğerlerini yok saydığımdan dolayı değil. Sadece projeksiyonun gücünü arttırmak için bunu yaptım. Hı hı. E, saf bir dış yaklaşım da mümkün değil. Şimdi burada, şunu söyleyeyim tabii, Bu saf dış yaklaşımın en büyük tehlikesi e, bilgi yöntemlerinin rasyonitesinin ihmaline neden olmak. Yani bilgi yöntemi, matematik olabilir bu, fizik olabilir. Tamamen kendine ait hiçbir şeye sahip değil, o bağlamın ürünüdür demek... Ee, o bilgi dalının rasyonitesini tehlikeye atar. Halbuki... orada minimal bir rasyonite var. Yöntemin... doğasından kaynaklanan, yöntemin bir minimal rasyonite var. Hmm. Tabii ki o minimal rasyoniteden nihayetinde... o kültürün büyük... E, metafizik çanağında e, varlığa geliyor. Bunu da kabul etmekle birlikte. <gülüyor> Dolayısıyla... E, Ha bir de tabi burada şu, şu da var, çağdaşlar, aktörler. Yani bu bilim tarihi, düşünce tarihinin aktörleri var, filozofu var, bilim insanları var, değil mi? Ee, bunların psikolojileri, bunların amaçları var. Yani bunlar şöyle bir şey yapıldı. Soyut özneler bu işleri yapıyormuş gibi düşünüyoruz biz. Yani sahneden soyut, idealleri sadece bilgi üretmek, herhangi bir çıkarları yok, ekonomik, politik çıkarları yok hatta... Psikolojik çıkarları yok gibi bakıyoruz. Tabii ki biz bugün bunu biliyoruz. Yani Galile'nin e, yaşadığı o zorlu şartlar, ondan sonra kızlarıyla olan ilişkisi, kız kardeşleriyle olan ilişkisi, onun kendi kişisel e, amaçları, hedefleri doğusuna e, bilgisinin çok ciddi bir kazanca dönüştürüyor mesela. Eyvallah. Evet. Bu da sadece tek başına bir belirleyen değil. Evet. evet. E, değişkenlerden tabii tabii. Usullardan. Yani burada bizim en büyük sıkıntımız <gülüyor> her zamanki gibi vigizm. Ee, ne demekti bilgizim hatırla? İçinde bulunduğumuz şimdiyi esas alıp geçmişi uzantısı haline getirmek ve şimdiki bir kavramı zihnimizde olduğu için orada bulmaya çalışmak. Şimdi şimdi hani ver, örnekler vermiştim. Kindi okuyorsunuz. Kindinin diye bir relativiteyi andıran andıran bazı ifadeleri var. Aa, relativite teorisini Kindi kurdu diyorsunuz. Güzel o cümle onu andırışıyor. Hakikate baktığın zaman evet ama e, şimdi bunlar bir demet gibidir. Kavramlar, yargılar, salkım gibi demet. E, tek değil ki bunlar. O demetlerin evet. hepsi bir araya gelince o varlığa gelir. Sadece bir e, andır, ona, ona benzeyen bir cümleyi yakaladık diye. <gülüyor> bir de lafz laf bazen de bunlar lafsi benzerliklerdir. Lafsi benzerlikler düşüncede benzerliği gerektirmez. Çünkü senin x y'dir yargın, belirli bir yargı demeti içerisinde varlığa geliyor. Orada bir salkım, e, yargı salkımı var, önerme salkımı var senin e, herhangi işaret ettiğin bir önerme, <gülüyor> o demeti içerisinde anlam kazanıyor. Evet. Yani biz, İksi bildiğin için, ikisi görüyorsun Tabii tabii şöyle adam. bir problemimiz var. Biz e, tarihçiler, e, düşünce tarihçileri, bilim tarafından bir yontucu gibiyiz biz. Elimizde bir çerçeve var. Malzemeyi, o çerçeveye oturtmak için malzemeyi yontuyoruz hep. <gülüyor> Anlamıyor muyum? Yani çerçeveyi e, malzemeye göre ayarlamıyoruz. Malzemeyi çerçeveye oturtmak için Malzemeden yoğutma yapıyoruz. Daha kolay. Daha kolay değil. İdeolojik. Rahatlatıyor bizi. Yani biz onu öyle görmek istiyoruz. Hmm. O nasıl görünüyordan çok... Biz onu nasıl görmek istiyoruz sorusundan ya da psikolojisinden hareket ediyoruz. Orayı dönüştürüyoruz. İşte Platon'u çok seviyorsun. Ya da Platon'un matematiğin... Mesela ben size kanaatimi söyleyeyim burada. Ee, hani... Pierre Duhem'in yaklaşımı hani geçen hafta uzun uzun anlattık. işte, Claude krombi örnekler verdim hatırlarsan. Evet. E, Wallace filan gibi işte önemli e, düşünce tarihçileri, felsefe bilim tarihçileri bu konuda çok ciddi şeyler yaptılar. Eleştirilerim var orada. Yani meseleyi biraz da tırnak içinde Hristiyani bir perspektife çekmeye çalışıyor. Çünkü Duhem biliyorsun çok ciddi bir Katolik yönelimi olan düşünür. E, ama... E, Kur'nunkini hiç tercih etmiyorum mesela. Ben Kur'nun üzerine hep iyi çalıştım. Hmm. Ee, şimdi Kur'nunki çarpıcı geliyor bize. E, Platoncu, e, metafiziğin diriltici. Samimi bir şey söyleyeyim. Kisa kanaatim bu tabii. E, Platon'un matematiğinde modern bilim çıkmaz. E, matematik fikrinin olması lafız benzerliğidir. Hmm. Yani biz Harizmiden başlayıp özellikle e, İtalya... Bolognya Cebir okulunda Bombellilerin, Ferrarilerin, Cardano'ların, Tartaglia'ların, akabinde Galre'nin ee, işte nedir benzerlerinin geliştirdiği yapıları dikkate almazsak e, sadece Platoncu matematik bir form araştırması ya, bir o da bir ooz araştırması yani e, idianın morfe düzeyinde bir araştırması oradan da şey çıkmaz bilim devrimi çıkmaz onu söyleyeyim e, yani bilim devrimi çok çeşitli açılardan işte kuncu bilim devrimi Farklı bir şey ama Alexander Coyne'nin merkeze Platonculuğu alması matematik lafsının ortaklığı dışında pek bir şey vermiyor bize. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım. Çıkarının işine yarayacak malzeme. Yani şunu demek istiyorum. Siz belli bir çerçeveniz var. Bu felsefi bir tutum olabiliyor genelde. İdeolojik bir tutum da olabilir. Bu tür felsefi tutum olsa bile onun da altında Yoksa saf ideolojiciden bahsediyorum. Hepsi iç içe de. saf ideolojik tutumlar var. Mesela Tabi Haf'ın e, çalışmaları saf ideolojik bir tutumdur. Bak onu yeri gelmişken de kayıtlara geçsin. Anlatayım. Anlattım bilmiyorum. Yok. Şimdi Tabi Haf e, kitabı da Türkçeye çevrilir zannediyorum da çevriliyor. E, temel sorusu niçin bilim e, Çinde ve İslam dünyasında ortaya çıkmadı da? Ee, Yunan'da. Batı'da ortaya çıkıyor. Sanki bir bilim var ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yok ki. Tarihsel süreçte oluşan bir şey sen bilim diyorsun. Yunan'da olan şey. Neyse yani şimdi Tabiaf kitabı bayağı da etkili oldu. Türkiye'de alıntılar yapıldı edildi. Ama Tabiaf köktenci Hristiyan bir örgütün üyesidir. Ve ee, bir vakıf kurmuşlardır bunlar. Ben oralarda görev yaptığım için akademik magazini bilirim yani. Az çok. Hmm. E, kurdukları vakıf Köktenci bir Hristiyan, radikal Hristiyan gruplara ait bir vakıftır ve amaçları da İslam dünyasının her alandaki batıya etkisini minimalize etmek. Amaçları bu. Bu da bir kavgaya dayanıyor. Ee, bilim tarihçilerinin hem batı dünyasında Avrupa'da Amerika'da hem de İslam dünyasındaki bilim tarihçilerinin yıllık görüşmeleri var. Abdurrahim Sabra'nın evinde yapılır bunlar. Yapılırdı ama Gayri resmi bir şey. Tabii, ablamı, biliyorsun Popper'ın talebesi ve doktora tezi... Descartes, Kepler, Newton'a kadar olan Optik esas itibariyle. Daha sonra o Popper'ın yönlendirmesiyle İbn-i e, e, yöneldi ve onu çalıştı. Onun üzerine üretimler yaptı. E, Pop, bu toplantılara bildiğin tüm isimler, o, bahsettim ya... Kronbiler, Klagetler, e, Cohenler filan o dönemde yaşayan hemen hemen tüm bilim tarihçileri katılıyor. Bir toplantıda George Saliba, bu Suriye e, Hristiyanlarından e, Kolombiya Üniversitesi'nden emekli olan bir bilim tarihçisi... E, ...şeyle, e, zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam, Kurombiya ile ya da başka biri olabilir, bir tartışma yaşıyorlar. Yani tartışmanın özü şu, yani Batı orta bilim mi var? Siz İslam dünyasından almışsınız. Tabi İslam dünyası demiyor şey. E, Saliba. Çünkü bir Arap milliyetçisidir o. Bağız Partisi mensubudur. O düzeyde. E Tabii yani insanların me mensubiyetleri var. Bunlar soyut özne değil. Onu demek istiyorum sana. E bunların yaşadığı sosyo-politik, ekonomik ortamlar var, bağlamlar var. Bunların e, gelecek tasavvurları var, ideolojik Yani e, Arap biliminden aldınız diyor. Ve büyük bir çatışma, tartışma oluşuyor. O toplantıda bulunan e, isimlerden ben bunu dinledim yani. Amerika'dayken ve Kanada'dayken Bunun üzerine bir daha toplanmıyorlar. Ve ondan sonra e, böyle bir yönelim başlıyor. Bu gayet doğal. Yani e, insanların kendi psikolojik e, konumları, durumları var. Ben demek istediğim bu meselelerle alınırken e, saf akademik e, perspektiflerin yanında bu psikolojik, ideolojik sahipler de çok ciddi rol oynuyor. Bu, buna benzer metinler de var yani. ...inanılmaz metinler üretildi bu konuda geçen hafta üzerine konuşmuştum. E, o açıdan Alexander Koyre Alexander Koyre biliyorsun Rus asıllı bir Fransızdır. Yani Rus asıllıdır ama Fransa'da doktora yapmıştır. Onda çok ilginç bir hikayesi var. E, bu tabi Alexander Koyre'nin yaklaşımına sadece ben itiraz etmiyorum. E, başka açılardan e, meseleye itiraz edilenler, mesela e, dönüşümün, devrimci dönüşümlerin metafizik yapılarla olmayacağını daha uygulamalı, daha pratik e, zanaatlerle, tekniklerle, mekanik gibi e, bilimlerle e, gerçekleştiğini savaş aletleri, istihkam çalışmaları gibi hmm. e, pratik konular. E, yani ekonomi politikle alakalı konular e, gibi işte Sarnowski, işte Robert Hall diye bazı isimler var. Bu da peki şey niye hocam? E, bağımsız bir yer burası. E, tabi devrim kelimesinin nasıl tarif ve tayin edildiği ile ilgili ama... Niye etrafında bu denli bir tartışma dönüyor? Ha, güzel bir Bugün soru. Harika, harika bir soru. Şöyle, aslında onun üzerine yer yer durduk ama, şimdi 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren başlayan bir sorgulama bu. Yani bir dil konuştuk. Bu dili nasıl konuştuk? Bunun grameri nedir? Yani bilim dediğimiz tırnak şimdi hadise. 1837'da bilim kavramı sistematik olarak kullanmaya başlanıyor ee, 1837 39 ilk metinler de o dönemde nesildirmeye başlanıyor yani çok da şey değil eski değil dün ee, işte tüm evrimsel bilimler deniyor pozitif bir sürü ismi is ve science, science man, scientist gibi kavramların gelişmesi ve yerleşmesi hı hı. zaman alıyor ama şöyle bir soru soruluyor tabii bu adı ne olursa olsun bu bilim kültürümüzde ve medeniyetimizde neden ve nasıl e, belirleyici bir statü kazandı? Bunun, bunun nedenleri ne? Nasıl bir gelişme gösterdi? Sorusu çok önemli. Neticede sanayi devrimi olmuş 1750'lerde. Bunun etkisini 1830'larda görmeye başlamışız. Özellikle tarım teknolojilerine ve yavaş yavaş boya sanayisine... E, nedir onlarda Tıp teknolojilerine uygulanmaya başlıyor. Bunun alakalı Türkçe'de güzel bir kitap var. Yakınsak, yanlış hatırlamıyorsam kitabın adı. Yakınsak. Alt başlığında hatırlamıyorum ama. Orada, evet, örede, orada... O teknolojilerde, işte boya sanayi. Mesela bak hiç aklımıza gelmez değil mi? Boya sanayi. Boya sanayindeki gelişmeler... ve Boya sanayindeki gelişmelerin e, ilaç endüstrisine etkisi... E, hmm. Yani bu tür uygulamalı meselelerdeki... Değişimler, gelişimler ee, insanlarda insanların yaşamına, hayatına, e, günlük işlerine etki yapmaya başlayınca ya bu ne, ne zaman bu hale geldi? Yani ne oldu da bilim dediğimiz hmm. tırnak şimdi bu hadise bu kadar belirleyici bir oldu. E, şey oldu. Tabii. İnsanlık tarihinde daha önce hiç görülmediği şekliyle. Tabii tabii yani her zaman e, teknik zanaatler diyelim teknikte zanaatlerimiz var ee, ve Rönesans'tan beri bir filosofikul aparatus yani alet e, şeyimiz de var özellikle ateşli silahlar ve benzeri buna aparatus diyor deniyor Bunlar da var yani aletler e, gerçekliği idrak etmemizde e, gittikçe ciddi rol kazanmaya başladılar yani diyelim ki Galilen'in e, teleskopu ya da daha sonra e, mikroskopun ortaya çıkması... gerçekliğe nüfuz etmemizi... E, uzaktakini yakın etme ya da çok küçüğü büyütme... E, nüfuz etmemizi sağladı. Ama, e, Rus, tabi, ama bu sanayi devriminden sonra... E, sağlığımıza, bit, e, tarımımıza... Yani hemen hemen her şeyi etki etmeye başladı. Bugün... tabi bunlara biz... içinde doğup büyüdüğümüz için bize çok basit gelebiliyor bunlar. İşte daha sonra elektrikler filan. E, ve... 100 e, yılda ortaya... Ee, bu bilim ve bilimin sonucu olan teknik e, merkezi bir yer edinmeye başlayınca insanlar doğal olarak şunu sordular. Ya biz ne, zam ne, ne zaman bu hale geldik? Hmm. Ne zaman bu bu kadar merkezi bir yer edindi? Nasıl oldu bu? Neden oldu? Bunu merak ettiler. İşte diyelim ki August Comte bu soruyu sordu. Bunu önce Fransız aydınlanmasında bu soru soruluyor tabii. Ee, August Comte en bilinen ama August Comte'dan önce de bu soruyu soran, işte ismini hatırlayamadığım bir Fransız, e, özellikle ben tıp, tabip yani bir tıp çerçevesinde bu soruyu soruyor. Ve e, e, e, bu tabi Avrupa'da bir şeyi de doğurdu Yusuf. E, bilim ve teknoloji ya da bu bilimin dili, bilimin yönteminin her şeye bulaştırılması meselesi var. E, bu da bir çatışmayı doğurdu. Nature ve Nutscher dedikleri ya da doğa ve kültür çatışması. Yani doğaya ilişkin yöntemlerimiz, bilme yöntemlerimizle kültüre ilişkin ya da insana ilişkin bilme yöntemlerimiz arasındaki hmm. ilişki ne olacak? Bu bir çatışmaya dönüştü. Buna iki kültür. Two Cultures diye kitaplar var İngilizce'de biliyorsun. Türkçe'ye de çevrildi bunlar. Ee, böyle bir çatışmaya dönüştü bu. Bunu, aş, bunu da aşmak gerekiyordu. Alman idealizmi, romantizmi. De sen bir şey soracaksın anladığım kadarıyla. O kere ilişkin hocam. Buyurun buyurun. Yani kenar kesebilirsin. Neticede ee, konuşuyor, sohbet Çok güzel aktığı için evet. şey yapmayayım dedim. E, aralarında hiçbir ilgi yok ama e, bir şekilde sözünü e, Tanrı yokturun yoktura bağlamak isteyenlerin bayrak olarak sadece burada değil. Yok, o bilimin ideolojisini istemesi ayrı bir iş. Yani bilimden hareket ederek bilimin ulaştığı bir felsefe geliştirme e, o ayrı bir konu. Orada elde ettiği tecrübe, yöntem tecrübesiyle ilgili değil mi? Değilse niye mesela onu bayraklaştırabiliyor? Yani şöyle o... Ve ilgisi e, olmamasına rağmen. Anladım, anladım. Ama o şununla alakalı. E, bizim e, gerçekliğe ilişkin bilme edimimiz, etkinliğimiz sadece gerçeklikteki e, tecrübeyle, mümkün tecrübeyle sınırlandırmakla alakalı. Şimdi aslında sen tamam. konuyu başka bir yere taşıdın başka ama... Aslında e, bana bir top attın, onu da ben o zaman söyleyeyim. Şimdi bilim devrimini dedik ya da o, o dönemdeki dönüşümleri pek çok açıdan ele almak mümkün var. Ama benim yeni bir yaklaşımım var. Biraz bizim İbrahim Alişar Hoca'nın Al çalışmaları da bu konuda çok güzel veriler veriyor. Ee, daha önce de ben bunu e, notlarımda e, almıştım. O da şu, dediğim gibi tek budur. Mutlak anlamda budur demiyorum ama üzerinde henüz durulmamış. Büyük ölçekte durulmamış. Birkaç atıf var bununla alakalı. Mesela e, e, Dimitri Kutas'ın çalışması var. Biraz mübalaalı bir çalışma yalnız. O da şu, e, özellikle e, bizim e, o dönemdeki bilme yönteminin oluşmasında... İbn Sinaçının aşılmasının önemli bir yeri var. Yani İbn Sina'nın geliştirdiği bir yöntem var. Bu yöntemi daha önce üzerine konuşmuştuk. E, yöntem e, mekan zaman sahnesinde temsil olan her şey fiziksel bir açıklaması vardır. Ancak bu fiziksel açıklamanın e, arkasında e, fiziksel olmayan bir şey varsa, bir şey yapılar var. Ee, bu onun... E, ...batı dünyasındaki e, tercümesi. Özellikle... El-Kanu bir bölüm var. Ee, ismi hatırlamıyorum ama bir Fransız araştırmacı... E, ...batı dünyasında gelişen, Batı Avrupa'da gelişen bilime... ...en etkili... E, ...pasaj... ...diye bunu... E, ...anlatıyor. Şimdi burada... E, eğer Locke'un ve... Hüm, bunu Locke ve Hume'un eserlerinden takip edebilirsin. E, Locke... Biliyorsun benden daha Arapça biliyor. Evet. Yani muazzam bir Arapçası var. Şimdi ne diyorlar? Bunlar şunu diyorlar. Şimdi biliyorsun klasik gelenekte bir cevheri suretler var ya da tössel suretler var ya da işte e, türsel özler var. Hocam çok özür dilerim. Ne oldu? Ee, girmeyin. Şey bitmiş gene süremiz. Abi bu ne kadar? Bu saati bunu ileri mi arkadaşlar? <gülüyor> ne yapıyorlar? Ben anlamadım yani. Hızlandırıyorlar evet, zamanı. Hızlandırıyorlar. Hiç girmeyin ki dönüşte tamam. daha değerli toplu o sizin yeni yaklaşımınızı doğrusu heyecanla bekliyoruz. Evet. Kısa bir ara aradan sonra tekrar burada olacağız. Evet. Balar son bölümle artık karşınızdayız. Bir bilim devrimi var mı diye sormuş idik ilk sorumuz oydu peşini düştüğümüz. Aradan önce kaldığımız yer şurasıydı hocam. Evet. Tekrar edebilirsiniz. Ee, i̇bn Sina'nın bilme tarzının, e, öğrettiği bilme tarzının aşılması. Aşılması, evet. Sizde e, i̇bn Sina'nın e, bilme tarzının yanlış anlaşılmasının aşılması evet, evet. dediniz. Şimdi e, şöyle organ. kaldığım yerden bir, şöyle biraz geri giderek dedim ki burada bu konuda İbrahim Aleyhissel Hoca'nın çalışmaları var. Onlardan hareket ederek e, ben böyle bir formülasyon yaptım. <gülüyor> ee, uzun uzun daha sonra konuşacağız üzerine ama... Kısaca mesele şu, işte tözsel suretler var. Bu tözsel suretler, eşyanın hem hakikatini veriyor, hem ferdiyetini veriyor. Bunlar tam belirlenmiş bir tane bunlar ve aynı zamanda bu şeyin tüm össel nedenlerinin de kaynağı. İşte evet. işte ateşin yanması bir ilişkinin neticesi değil, onun össel bir... hakikatinden kaynaklanan bir yapı. Ee, nedenler hiyerarşinin zemininde de bu tanrıcıklenmiş, tam belirmiş. Hakikaten bunlar ağır konular ama şimdi burada Hume'un çok entesan bir yaklaşımı var. Ee, onu söyleyeyim de e, onu oradan devam edeyim. İleride daha konuşuruz Diyor ki, ya böyle bir şey olabilir diyor. Hakikaten bu türsel suretler, ondan sonra töstel suretler Nis adına ne diyorsak diyelim bu hakikati ve ferdiyeti veren ve tüm nedensel hiyerarşinin kaynağı olan yapılar olabilir. Fakat diyor bunları bilmek çok zor diyor. Çok karmaşık bunlar. diyor. Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıkartıyorsun bunu? Ya diyor Aristoteles'ten, Platon'dan beri e, insanlığın gördüğü en büyük dehalar bunlarla uğraşıyor. Bulamamışlar. Diyor. Bu bile delildir diyor. ya. Yani açıkça bunu söylüyor, yazıyor. Yani bu bir yorum değil. Öyleyse ne yapacağız diyor. Ya bırakalım bunları diyor. Yani bu aslında diyor insanın diyor e, tekebbürüdür, küstahlığıdır. Diyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Tekebbür ve küstahlık kelimesini kullanıyor. Yani boş hevesler bunlar aslında. Peki ne yapacağız? Bak, burası önemli bence. Diyor ki, iki şeyin özünü bilemeyiz. Bir cisimlerin, bir de zihnin. Ne yapacağız? Mekan zaman sahnesindeki etkinlikleriyle yetineceğiz. Hatırla, Newton'un e, gravitasyonu bilemeyiz. Onun tezahürlerini Bileyim. matematik... Değil mi? Onun gibi yani. E, mekan zaman sahnesindeki etkinliklerine bakacağız. Bu etkinlikleri de nasıl yakalıyoruz? Cisimle, zihnin etkileşimiyle yakalıyoruz. Cisimle, zihnin? Özünü bilemediğimiz cisim, özünü bilemediğimiz e, zihin, ikisinin mekanizmalarındaki etkinlikleri var. Bu etkinliklerin çatışması ya da ilişkisi, e, etkileşimi bize e, tırnak içinde gerçeklik hakkında bir bilgi veriyor. Yani bunun Türkçesi şu, mümkün... ...tecrübenin sınırlarıyla getirmemiz lazım. Bu mümkün tecrübenin sınırları Kant'ın temel... E, ...ifadesidir. Temel kavramlarından biridir. Zaten Kant da bunun felsefesini yapıyor Yusuf. Dolayısıyla... E, ...bu çerçevede şey yapmak lazım. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sana. Şimdi i̇bn Sina'nın üçlü bir nedensel... ...hiraşiyi anlatırken... ...üçlü bir e, nedensel taksimatı var var. Evet. Bir diyor, biz varlığın nedenleri vardır. Yani şu bardağın varlığının nedenleri var, bu varlığın bardağın mahiyetinin nedenleri var, bir de bu bardağın oluşunun zaman, mekan, mekan ve zamandaki temsil durumunun oluşunun nedenleri var. Şimdi Locke William şunu diyor, ya bu varlığın nedenlerini bırakalım bir kere diyor, e, mahiyetin nedenlerini de bırakalım çünkü mahiyeti bilemeyeceğiz, oluşun nedenleriyle yetinelim. Yani mekan, mekan ve zamandaki temsili, oluşun nedenleriyle uğraşalım. İşte o meşhur hümcü neden anlayış da buradan ortaya çıkıyor. Hmm. Tamam. Ee, o içerden kaynaklanan, o özsel nedenlerin össel zeminini bırakalım. Zaten bırakalım diyor onu. Yoktur demiyor bak. Olabilir. Ama bilemeyiz. İşte Kant da buna diyecek ki ya bunu olsa bu olabilire Numen diyelim. Numen olabilir. Ama işimize bakalım. E, bilebili, bilinebilir olanla yetinelim. Bilinebilirliğin ötesine gitmemiz küstahlıktır diyor. Yani. Tekebbürdür. insanın kendisini çok üst bir konumda görmesidir. Tanrı makamında ikame etmesidir gibi bir şey söyleyecek. Mesela bu açıdan da e, belki İbrahim Ali Çocuk yazar bunu ya da yazdırır bilmiyorum. Bu açıdan da e, o dönemi bir incelemekte fayda var. Şimdi e, peki ne oluyor? Bu şeye tekrar dönelim. Hatırlarsan iki kültür üzerine konuşuyorduk. Evet. Bu iki kültürü aşmak için e, bilim tarihi kavramı çatışmasını aşmak için bilim tarih tarihi kavramı geliştiriliyor. Ne demek bu? Bilim de tarihsel bir şey. Hmm. O da bir kültür yani. Dolayısıyla bunu e, tarih kavramı içerisinde bilim tarihi dikkat edersen birleştiriyorlar. E, ve böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Tabii bu e, Batı Avrupa'daki gelişmelerle alakalı. Bunun Batı Avrupa dışı toplumlarda farklı nedenlere var. Şimdi burada ama tabii gene aynı sorunununu nasıl çözeceğidir orada yani bilim tarihi tek başına bir şeyi yok. Hangi bilimin tarihi sorusunun konuşmuştuk ama orada kastedilen evet. tümelvarımsal yöntem bu. Yani belirli bir tarihin belirli bir dönemde ulaşılan ve bizim bilim dediğimiz yapının geriye doğru iz düşümleri evet. nasıl ortaya, ortaya çıktığını araştıran bilim tarihi temel meselesi bu zaten. Hani o neden ve nasıl belirleyici bir unsur haline geldi dedik ya. Evet. Onun tarihsel arka planı. Orada Vigis tavırdan ister istemez kaçamıyorsun tabii şüphesiz. Peki hakikaten ne oluyor? Şimdi ona kısaca değinelim. Yani doğa felsefesinde bir devrim oluyor ama... Bakın daha önce söyledim ben bunu. Anglo-Saxon dünyada bilim denildiği zaman Nifton ve sonrası anlaşılır. Evet. Öncesi... İşte protobilim diyebiliriz. Bilim öncesi demek o. Ona hazırlık. Mesela bak çok ilginç şeyler. Şimdi Galileo mesela doğa felsefesiyle kinematiği birleştiriyor. Doğa felsefesi var. Ta Aristoteles'ten i̇bn Sina'dan gelen. Genel. Kinematiği birleştiriyor. Yeni hareket bilimini kuruyor. Hmm. Alıyor Kepler. Doğa felsefesiyle astronomi birleştiriyor. Ee, yeni astronomiyi kuruyor. Zaten çok enteresan bir adı vardır onun. Gök fiziği. Fizik göke uygulanmaz klasik yani. Gök fiziği diyor astronomiye gök fiziği diyor. Tamam mı? Çok ilginç bir şey. Descartes alıyor doğa felsefesini, kendi geliştirdiği geometri geometriyle birleştiriyor, mekanik felsefeyi kuruyor. Bir sürü teşebbüs var. Tek bir şey yok yani odanın, onu demek istiyorum sana. Sonra alıyor Robert Boyle, doğa felsefesiyle el kimya tekniklerini birleştiriyor. İşte modern kimyaya giden yolu kuruyor mesela. Pek çok teşebbüs var. En sonunda Nifton alıyor doğa felsefesini tüm matematik bilimlerle daha doğrusu kendisinin geliştirdiği sonsuz küçükler hesabının merkezinde olduğu matematikle birleştiriyor. Kitabın adı hatırla 1608'de yada yayınladığı e, Prinsipa Mathematica Natura Filosofia. Doğa felsefesinin matematik ilkeleri. Evet. Ya, sentezi gördün değil mi? E, bu, dolayısıyla o dönemde bir tane doğa felsefesinde bir devrim yok. Bir sürü devrim var tırnak içinde. Ve bu devrimler belli bir yerde bir araya getirilip ortaya e, ne diyelim hasılası ya da sonucu son hali veriliyor. bunlar tabi şeyle de okuyabiliriz değil mi? Neden devrim olamayacağının şey yani kendi kendine... Dedik ya zaten bilim yok ki devrim olsun. Yani bilimde devrim demek bir bilim var orada bir kırılma bir dönüşüm oluyor. Mesela matematikte devrim olabilir. Matematik var çünkü. Biraz sizin kanaatinizi de anlamak için söylüyorum. Evet. Diyelim ki bilim var. Ee, yine de bir devrim. Büyük bir kırılma tüm toplumu... Ben ama bilimde, düşüncede devrim olacağını ilke olarak kabul ediyorum. İnsanlığın. Ya, ya insan gibi bir canlıyı evrimsel türetiyorsun da insan ürettiği fikirleri niye evrimsel türetmekten kaçınıyorsun canım? Yani Allah. <gülüyor> Eyvallah. Ha. Şimdi dediğim gibi yani bu yalnız burada o şeye tekrar bir altını çizelim. Bak. Benim kişisel kanaatimi merak ettiğin için söylüyorum, şimdi evet. aklıma geldi. O idrak parçalanmıştan bahsettim ya, ne var o dönemde dikkat et. Doğa felsefeleri var. Felsefesi değil, felsefeleri, felsefeleri. var. Çok çeşitli doğa felsefeleri var. Sonra matematik bilimler var. Matematik bilimler çok geniş. Sayılar teorisinden başlıyor, aritmetikten, cebirden, geometriden. Müzik bile matematik evet. bilimler, asrı bir sürü şey var. Zanaatler var. Yani pratik el işleri, uygulamaları, istihkam, ateşli silahlar mekanik bilimler, madencilik bir sürü uygulama var. İşte o biraz önce dediğim Philosophical apparatus dediğimiz alet bilimleri var. Bir de e, faydası açık olan e, deneysel etkinlikler var. Simya gibi, tıp gibi. Bunlar neticede üç aşağı beş yukarı e, deneylerle e, yürüyen. Bunlar zanaatten ayrı mı Tabi, Tabii tabii. Zana, zanaatten kastettiğim daha çok savaş teknolojisi, maden teknolojisi gibi konular. Ama orada Bilinçli olarak deney yapıyorsun. Yani kontrollü deney dediğimiz. Ee, Öngördüğün gördüğünüz madenleri Belirli oranda madenleri koyuyorsun. İşte bir sonuç elde ediyorsun Kimyacıların ya da el kimyacıların yaptığı. Şimdi bunlar bir araya geliyor. Başka değişkenlerde şüphesiz var. Bilim ortaya çıkıyor. Hani bu Ümerç teoriden bahsettik ya burada. Zuhur teorisi. Evet. Yani farklı parçalar bir araya gelip entegre oluyor. Ortaya bir bütün çıkıyor. Oradan yeni bir şey oluşuyor. Yalnız ne demiştik? Bir şey bir kere ortaya çıktıktan sonra onu oluşturan parçaların cinsinden açıklanamıyor artık. Başka bir şey. Ya mesela bilim, şimdi bak bilim tarihi yazarken ne diyoruz? Aa İslam dünyasında bu var, aa Mezopotamya. aslında o parçaları buluyoruz orada. Bir bütün olarak bilimi bulamazsın. Bak bunu açık söylüyorum. Bir bilim olarak, şey, bir bütün olarak bilimi o zuhur eden, ümerç eden, ortaya çıkan yapıyı bulamazsın ama parçalarını bulabilirsin. Mesela İslam dünyasında matematik... İtalya'da matematik, ne bileyim doğa felsefesi bir yerlerde var. Zaten bir bütün olarak bilim yok. Yok onu diyorum işte. Ama bu ümerç eden, bu zuhur eden yapı kendisine oluşundan parçaların cinsinden ifade edilemediği, onlara indirgenemediği gibi onların yasalılığı cihetinden de açıklanamaz. Yani matematik bilimlerin yasalılığı, hmm. doğa felsefelerinin yasalılığı, işte zanaatlerin yasalılığı ya da fayda faydacı deneysel, etkinliklerin yasalınlığı cinsinden açıklanamaz. Çünkü o bütün bir kere oluşturduktan sonra parçaların cinsinden açıklanamadığı gibi parçaların yasalınlığı cinsinden de açıklanamaz. Kendi yasalınlığı üretir o bütün. Holistik bir yapı bu yani. İşte bilim bu. Dolayısıyla bu şekilde şey yaparsak e, bilimi e, ortaya yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu insanlığın tarihindeki bir gelişme. Bu gayet de anlamlı bir şey. E, o daha sonra olduğu gibi kalmıyor. E, nedir? Başka şekiller alacak farklaşacak, bugüne gelecek. Ee, ve kendisini yıkarak yeniden kuracak. Tabi tabii, tabii e, yontarak geliyor. Yani gelen ki kendisini kuran yapılardaki her şeyi almıyor. Hatta hatta bir, bir dönem aldığını öldürüyor. Mesela atıyor. diyelim ki e, Newton'un fiziğini alıyor ama bir süre sonra Newton'un fiziği diyelim ki elektromanyetik teori, e, Maxwell'in ya da teorileri teorileriyle ayıklıyor onları. Diyor ki bak bu artık e, bu gövdenin bir parçası olamaz. Atıyor bunu. Şimdi o açıdan e, bir süre sonra bu zuhur eden yeni şey bir açıklama modeli ama bir aynı zamanda şeye kadar, en azından kanta kadar bir anlama modeline de dönüşecek. Anlamlandırma modeline de dönüşecek. Kavga da buradan başlayacak. Yani bilim kendi sınırlarını aşacak. Bu ortaya çıkan yapı sanatın, dinin, devletin işlerine karışmaya başlayacak. Bir sürü sıkıntı çıkacak. Şimdi o açıdan meseleyi çok iyi yakalamakta fayda var. Biz hani dedik ya... Orada, orada çok özür dilerim hocam böleyim. O kendi sınırlarını aşarak başka yerlere karışacak dediğiniz yer var ya bunu mesela hangi cüretle yani neyi ortaya koymuş olmanın gücüyle yapacak? Bu özgüven olabilir. Açıklama modelinin çalışması. Bunu herkes yapıyor. Din de kendi sınırlarını aşıp mesela birçok bir şeye karışabiliyor. Sanat da karışabiliyor. İşte o insanın duyguları düşünceleri, estetik zevki arasındaki Anlaşılır. harmoni sağlanamadığı zaman... her tarafı duyguya dönüştürmeye bak. Düşünceyi de duyguya dönüştürmeye başlıyorsun. Mesela. Ya da duyguyu da düşünceyle ifade etmeye bak. İş karışıyor. Yani o metabezis dediğimiz sınırları iyi ayarlarsak... ki Ama insan bunu yapmaz. Yani mesela bu, diyelim ki bu holistik bütünden din türetmeye başlıyorsun. Işte. E Tabii sıkıntı yaratıyor. Yani bilim bilim olarak kaldığında bir sıkıntı yaratmaz. Din din olarak kaldığında da bir sıkıntı yaratmaz ama bu mümkün değil tabii insanın doğasına aykırı. Şimdi o açıdan e, meseleye çok boyutlu bakmak lazım. Baksana ben bir şey söyleyeyim hikaye söyleyeyim. Şimdi e, Galile'nin yanlış hatırlamıyorsam 1610'da yayınladığı e, Yıldızların Habercisi, değil mi? Öyle bir eseri var. E, Yıldızdan Habercisi olacak, evet. Siderus Nunculus böyle bir latince adı var. Şimdi latince yazdığı. Ya, latince tabi yazıyor zaten. Bu şey Satürn'ü yakaladığı... İlk teleskopla bakıp yaptığı keşifleri verdiği bir eser bu. Ee, Siderius nunci, Nuncius gibi bir adı var. Şimdi... Burada biliyorsun teleskobu kendisi icat etmiyor. Ee, teleskop var, evet. onu gökyüzüne çeviriyor. Şimdi bu eseri yayınladığı zaman... Ee, üniversite çevreleri büyük tepki gösteriyorlar biliyorsun. Çok büyük tepki gösteriyorlar. Şimdi biz şöyle zannediyoruz modernin Ya burada teknik detayları anlamıyorlar. Ya da teknik detayları kendi mevcut bilgileriyle uyuşmadığıyla değil. Hayır hiç alakası yok. O dönemde teleskop büyücülerin ve hukkabazların aleti. Galileye yapılan eleştiri e, teknik bir eleştiri değil. Ya kardeşim sen... Bilimsellik adına yapılıyor. Tabi tabi. Esas bilimsel o dönemde e, üniversitelere hakim olan doğa felsefesi. Natural philosophy yani. Bu açıdan o, o yöntemin, o felsefenin yöntemi açısından senin takip ettiğin güzergah, kullandığın aletler bilimsel değil. Anlatabiliyor yani, muyum? Tam tersi bir durum var yani. Teleskop bilimsel değil diyerek. E, evet evet. Yani bak burada Galileo'nun kişiliği... Sıkıntı, bazı sıkıntılar o ayrı, o ayrı. ama e, o Yıldızdan Habercisi eserindeki bilgiler teknik bir analizle tabi tuttuktan sonra aa şu açıdan yanlış, bu açıdan yanlış gibi bir çıkarımla hareket edilmiyor anlamadık Tamamen e, kullanılan yöntemle alakalı bir eleştiri var. Çünkü sizin bir yönteminiz var, bu yöntemin bilimsel bilgi ürettiğini düşünüyorsunuz ya da o dönemin şeyine natural Felsefi, felsefi, doğa felsefi ürettiğini düşünüyorsunuz. O yöntem dışında başka bir yöntemle yapılamayacağına inanıyorsunuz. Tabii tabii yani doğal olarak. E şimdi bir kalkıp başka bir yöntemle bunu da siz onu sorguluyorsunuz. Mesele dolayısıyla e, çağdaş dönemde popüler e, seviyede algılanan gibi değil. Onu demek istiyorum. Hmm. O açıdan meseleyi çok ciddi bir şekilde algılamak lazım. Ama bir kere bu bir araya gelip ortaya bir yöntem çıkıyor. Ve bu yöntem kendini gittikçe geliştirecek. ...ve işte bugün içinde tüm kültürümüzü belirleyen, scientific culture yani... ...tüm kültürümüzü belirleyen bir yapı kazanacak. Özellikle e, sanayi devrimiyle birlikte tek, zanaatle bilim entegre olduktan sonra, izdivac ettikten sonra ortaya... ...tekno-science e, çıkacak. Ve bu artık tersinemez. Geri dönüşüm hayatımız belirliyor zaten. Şu anda yaptığımız faaliyette böyle bir şey. Bugün bilim var mı yoksa bilim tamamen teknolojiye mi endekslendi falan tartışmaları aslında bu açıdan çok tarihsel süreci dikkate aldığında şaşılacak bir şey değil. Şişedeki gibi durmayacak bu yani. Şöyle bakın bu tartışmaları yaparken eleştirdikleri bir duruma düşüyor insanlar Sanki bilimin bir özü var. Bu öz geliş öyle bir şey yok. Gelişen bir şey var sen ona bir ad veriyorsun. Bir öz var da o gelişmiyor yani. Bir bilim vardı gelişiyor değil yani. Dolayısıyla bilim ileride teknoloji bugün başka bir şeye de evrilebilir. Bizim şöyle bir idrak şeyimiz var. Biz bir şeye ad verdiğimiz zaman... ...o şeyin, o adın bir öz olduğunu ve onun geçmişten... ...itibaren geldiğini zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey değil. Yani şöyle bir şey değil Yunus Yusuf. Bir Türkçe özü var, bu gelişiyor tarihte. Değil. Bir şey gelişiyor biz ona Türkçe diyoruz. Evet. Ve insanın, i̇nsanla kayıtlı bu. E, tabii mekan zaman sahnesiyle kayıtlı. Yani bu, bunu nasıl anlatırım bilmiyorum ama bence bu işin püf noktası. Bu bilim tarihi düşünce tarihi tüm yapılar için e, söylenebilir bir şey. Peki e, şey Yin garîle örneğinde hocam söz verimi bir yöntem yeni bir yöntem adam ortaya koyuyor ve o yöntem e, mevcut daha önce belki denenmiş ve başarıları görülmüş bir yöntem adına yanlışlanıyor e. bilimsel bulunmuyor dedik ya evet. bugün için e, yöntem yeni yöntemler e, ya da yöntemleri bundan emin kılacak bir mekanizma var mı elinizde? Ya emin, emin ol, e, gerçekten içinde gömülü olduğumuz değere dönüşmüş yöntemlere karşı bir yöntem geliştirirsek aynı tepkiyi veririz. Aynı şeyler. Tabii var. çünkü o yöntemler artık bizim bir değer dünyamıza dönüşüyor. Yani şeye verdiğimiz e, Einstein'ın sistemine verilen, kuantuma verilen eleştiriler de benzer bir şekilde. Hatta ben burada büyük ihtimalle konuştuk zannediyorum. Lütfü askerzadenin fazilociğine verilen tepkilerde bunlardan aşağı kalmaz ha. Ben okudum o filozoflarla yapılan tartışmaları. Çünkü mesele sadece teknik bir detay değil. Siz içinde yaşadığınız metafizik anlam değer dünyasından vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Hatırlarsan Gauss'un e, Bolyai Non-Oklidyan geometrilerle alakalı yazısını babası üzerinden Gauss'a gönderdiği zaman ne demişti Gauss? Ben bunu 15 yıl önce buldum ama bana deli derler diye açıklamadan korkuyorum. Ya Gauss kim? Matematiğin prensi o dönemde. Ee, böyle bir adam korkuyor. Niye? Çünkü mesele non-oktidian geometriler, oktid geometriler basit anlamıyla bir teknik şey değil. Sizin tüm mekan algınızı, e, geometri bilimini olan eşliğiniz değiştirecek ki büyük bir sıkıntı yaratıyor sonra. Borya'yı, Lavachevski, Riemann derken matematiğin temelleri nedir'e dönüşüyor iş. Bir sürü 1960'a kadar uğratlı foundation of kitapları var yani. Geometrinin temelleri, aritmetiğin temelleri, onun temelleri, bunun temelleri. Niye? Çünkü sarsıldı. E, Kant'la birlikte Oktit Geometrisi, insan e, Anşangun'un idrakinin bir diyelim hani genel şeyi, parçası haline getirildiği için <gülüyor> e, o öyle bir olmayan bir, insan zihniyle ilgili tartışmalarınızı e, belirleyecek ya etkileyecek. Bundan emin olmanın yolu O açıdan şunu demek istiyorum. Biz şu anda bir kümede yaşıyoruz. Bu kümenin içine gömülüyüz. Ve bu bize normal geliyor. Gayet de doğal bu. Hep tarih böyle zaten. Olması gereken. Yani ama burada teknik yenilikler bizi rahatsız etmez. Hatta teknik yenilikler bizim bu küme içerisinde daha rahat yaşamamıza sebep oluyorsa hoşumuza gider. İşte telefonların şeylerin gelişmesi eee yeterliliklerin kapasitenin gelişmesi bizi rahatsız etmez. Hatta kümeyi tahkim edecek malzeme de. Tabii. Ama emin ol size. o sınırları zorlayacak, soru konusu kılacak. Oradaki anlam değer dünyamıza dokunacak bir teklif gelsin aynı tepki göstereceğiz. Sonra onunla ilgili çatışmalar tartışmalar olacak, o normalleşecek, bu şekilde ilerleyecek. Yani şöyle Mekan zaman sahnesindeki beşeri hadiseleri kendi insanla olan ilişkileri bakımından ele aldığımız zaman, özselleştirmediğimiz zaman, onları belli bir ilişki ağının gelişimi olarak gördüğümüz zaman, bana normal geliyor, bilmiyorum ben mi yanlış bakıyorum meseleye, neticede benim de bir perspektifim var ama, bunlar benim böyle abartılacak, efendim savaş durumuna dönüştürecek tayakkuk değil, bunlar gayet doğal şeyler. Run dönüne geçilemez bir tarafıyla ama sanki. Eğer yani bir insan mutasyon, ortada olduğu için. Şöyle tabii ha, ben doğru. Bir mutasyon geçirmediğimiz bir şey, insan idrakinin, şöyle yapay zeka ya da insanı anlamdan arındırdığımız zaman, anlam ve değerden arındırdığımız zaman belki. O zaman yakın zamanda çünkü bu mümkün biz, olur. Tabi biz bir anlam ve değer varlıyız. Bilmiyorum o kadar kolay mı bu. Bir anlam değer varlıyız. Acı veriyor bize bir fikrimiz, yani dişimiz nasıl bize bir topluyla nasıl batırıyoruz, acıyorsak. Anlam ve değer dünyamızda bir müdahale canımızı yakıyor. Onunla birlikteyiz çünkü. Yani Yani ne dedik? Biz bir fizikte doğuyoruz ama bir metafizikte yaşıyoruz. Her teklif, her e, yenilik bizim sadece fiziğimize tahallük etmiyor ki, metafiziğimize de tahallük ediyor. Huzur bizi rahatsız ediyor. Huzursuzlanıyoruz yani şöyle, şöyle düşün. Yatıyorsun akşam, rahat bir yatağın var. Oradaki herhangi bir değişiklik seni rahatsız ediyor işte. Metafizik yatağında rahat uyuyorsun. Biri gelip diyor ki yok öyle değil böyle olacak, oho büyük bir problem. Rahat uyuyamıyorsun. Oraya alışana kadar zaman geçiyor. Sen çünkü alışmışsın belli bir tarz yatmaya. Bir nesil sonra ama insanlar bu sefer o yeni yatağa e, alışıyorlar. E, bir süre öyle devam ediyor. Bilmiyorum anlatabildiğim mi bir teşbih analoji müthiş. bu ama... Bu şu hani anlam değiştirilse anlam anlamsız bir içerikle doldurulsa bile insan o da bir anlamdan anlam... arındırılamayacağı için. Tabi ama o da bir anlam. Evet. Sen sen diyorsun ki, bu çok anlamsız. Mesela evet. yeni bir anlam adına söylüyorsun onu. Senin teklif edeceğin bir anlam olmadan mevcut anlama anlamsız demen saçma zaten. Evet. Yani şöyle her şey kırmızı. Senin başka bir rengin yoksa o kırmızıya ad bile veremiyorsun ya. Çünkü kırmızı ancak başka renklerin olduğu yerde kırmızıdır. Yeni bir anlam teklif edeceksin. Dikkat et genelde kavgalar değil mi? Anlam ve değer dünyalar o metafizik perspektifler arasında cevyen ediyor. Yoksa kimsenin arabayla bu problemi yok ha. Herkes kullanıyor yani. Bilimsel kavramlarla da problemi yok. Onun içine gömülü olduğu daha büyük ölçekli. Ki bu bilme faaliyetleri hele hele şimdi teknolojiyle entegre olmuş bilme faaliyetleri senin ekonomi politiğine de etki yapıyor. Diyelim ki fabrikayı bilgisayarlaştır, dijitalleştiriyorsun. E, i̇şçi ayağa kalkıyor değil mi? İngiltere'de meşhur bir olay evet. var. Hani fabrikalar bilgisayarla donatılmaya başladığı zaman işçiler hepsini kırıyor. Yani onlar kafası çalışmadığı için işte gerici, ne yani gericisi? Adam diyor ki ben öldükten sonra e, her şey bilgisayarla donatılsa, dijitalizse ne olacak yani? Kendi pozisyonunu, kendi yaşam e, imkanlarını zorluyor. Bu açıdan özellikle bugün e, gelişmeler... İşte aşı meselesini düşün, değil mi? Ee, salgın meselelerini düşün, onlara ilişkin insanların refleksleri falan. Evet. İş çok basit değil artık. Yani tekerlek bulmaya benzemiyor bu ya da bir bilimsel teori geliştirmeye benzemiyor. Yaşamımızın en ince ayrıntılarına, kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş bir yapının içerisinde yaşıyoruz şu anda. Evet. Bir tür anlam değer dünyasına dönüşmüş, dine dönüşmüş hatta öğretiye dönüşmüş yapılar var ortada. Evrim teorisi bu anlamda tam açıklayıcı örneği sanki hocam. Onu bir şeyin bir başka niyetin şeyi olarak kullanmak. Her anlamda. Tabii tabii evrim teorisini belirli bir biyolojik hadisi ya da fiziksel hadiseyi diyelim açıklamak için geliştirmişsiniz ama sen onu topluma uygularsın, insana uygularsın, politika uygularsın ondan din çıkartırsın durmaz yerinde yani. Bu böyle ve bir sürü çatışma olur. Ee, bilimsel tırnakçıda işte bir teori olarak onu kabul ya da reddedersin ama inanca dönüştürülür. inanıyor musun, inanmıyorsa Bu işte şeyden kaynaklanıyor. Savunan da bir inancı savunuyor, Tabii. reddeden de bir Tabii, inancı artık reddediyor. Bilimsel oluyor. teori olmaktan çıkıyor, inanç evet. kavgasına dönüşüyor. Tabii bu işte o meşhur Viyana çevresinden itibaren geliştirmeye başlanan bir önermenin bilimsel olup olmaması, sınırları, demarcation problemler falan açık. Yani bilimsel olan ne, olmayan ne? Bunu iyi ayırmak lazım. Yani siz bir teori vazge ederseniz, bunun bilimsel olduğunu iddia edersiniz. Değil mi? Ve onun her şeyi açıklamaya başlarsınız. İşte mesela Popper... E, yanlışlama teorisini yere sürdüğü zaman ne diyordu? Marx, sizin bir bilimsel teori değildir. Onlar bunu iddia ediyordu. Bilimsel materyalizm filan. Evet. E, analitik psikoloji... E, Freudçu psikoloji... bilimsel bir teori değildir. Bir de Jungçu Arketipler teorisi, kişilik teorisi bir bilimsel... Niye? E, onun çizdiği bilim felsefesi ilkelerine uymuyor. Başka biri kalkar. İşte şu bilimsel değil çünkü. Dolayısıyla bizim bilimsel önerme ile bilimsel olmayan önerme nedir, alanındaki sınıfı nasıl çizecek, çizeceğiz? Pusudo, science dediğimiz sözde bilim nedir işte astroloji ya da ne bileyim ben... ...spitüalist bir sürü şey var değil mi piyasada? Şimdi bir de şu var... Eski spitüalizmi reddediyorsun, doğru zaten eski bilimde reddettin. Eskidi o, çöpe attın ama mevcut bilimsel ortamda spritüalizmler üretiyor. Tabii. Şu anda hele hele. Her taraf spritüalizmden geçilmiyor. Yani. Daha coşkuyla takip ediyorum. Ya ama. mitolojik inançlar yani tek tanrı inancını, e, tanrıyı çöpe attın e, yerinin bir sürü tanrı icat ediyorsun. Ya Avrupa'da nerede söylediler? Danimarka'da mı? Hollanda, Danimarka'da tabii e, arkayık Viking inançlarına inanan yüzde iki buçuk Belki de artmıştır. İnsan var, genç var. Avrupa'da bunlar hızla... Bunlar hakikaten insanların yapıp ettiklerini belirleyen e, yapılara dönüşmüş vaziyetteler. Burada inancın da tırnak içinde rasyoneli değil, şeyi, bilimseli değil ama makul olanı olmayanı var. Her inançta makul değil ki. Yani sen şeye de inanabilirsin. Pirilere, ne bileyim ben, e, anka kuşlarını da inanabilirsin. Onu masanın nesnesi olmaktan çıkartırsın. Hani... Bizim İslam düşünlerinin en çok üzerine durduğu şey dini atifi duygusal bir zemine indirmemek, onun makul izahını yapmak. Biz o Hristiyanlara dönelim şu zaman. Makul izahını yapmak. Evet, akledilebilir hale getirmek onu. Yani, Her veçesiyle Tabi, şöyle sınırlarını göstereceksin. Buraya kadar akıl makuldür demek de bir makuliyetleri. Çünkü ben bunu Beşeri idrakimle idrak edemiyorum. Burada idrakimin acziyetini ifade ediyorum demek de makul bir ifadedir. Ama onun o sınırlara kadar gitmen gerekiyor. Makul et, makulleştirmek başlık anlamıyla rasyonelize, istidlali demek değil. Bunların hepsini karıştırıyoruz biz. Bir şeyin makul olmasıyla istidlali olması aynı şey değil. Anlamıyorum muyum? Saçma olduğu için inanmıyoruz biz yani. Makul olduğu için inanıyoruz. Ona akli olarak e, belirli bir ...kavram ve önerme ağına dökmemiz gerekiyor. Zaten bunu söyledim ben daha önce sana. Burada da söylemiştim. İslam'ın önemli başarılarından biri... akidevi olanı... akidevi olan tevhidi... aklın ilkesini haline getirip... makulleştirmesi ve oradan hareket ederek metafizik yapması, oradan hareket ederek de fizik... işte tırnak içinde bilim yapması. Başarısı bu. Öbür türlü iş çok duygusal... bir yapıya dönüşür. Belli yani o bir şey bataklık gibidir bak yani bataklığın çık ne kadar şey batar o, çeker onu. Makuliyet işte bir sert zemindir. Belli bir yöntem dahilinde yapılır. Sen onun kavramlarını, efendim süreçlerini, nasıl iş yaptığını gösterirsin, denetlemeye açık bırakırsın değil mi? E Ereştiği açık bırakırsın. Bu açıdan... E olaya bakmak lazım. Şimdi Nise... Yani kısaca bilim, bilim dediğimiz azisenin oluşması çok farklı açıdan en ama benim yaklaşımım biraz bu şekilde. Bilmiyorum ortaya vaz edebildiğimi meseleyi. Ben ona bir bir şey farklı yapıların bir araya gelip entegre olup yeni bir bütün olarak zuhur etmesi şeklinde bakıyorum kısaca. Eyvallah. Hocam vaktimiz bitti yine. Yine mi bitti diyorsun. Evet, evet peki. Biraz konuştuk. Bunun üzerine önümüzdeki hafta da konuşabiliriz. Şöyle bir şey yapalım istersen. Bu yapıların ortaya çıktığı dönemde farklı insan etkinliklerine bakalım. Mesela farklı bilimlere bakalım, bilim i̇şte Diyelim ki gizli bilimlere bakalım mesela. Büyü simya ya da felsefi tanrı anlayışlarına bakalım. Biraz bunun üzerine denileşelim istersen. Şimdi bir genel çerçeveyi çizdik. Önümüzdeki hafta yaşarsak inşallah sağ kalırsak. Ee, biraz daha meseleyi bu anlattığımız çerçeveye oturtarak e, inceleyelim. Mesela pratik kullanımlar. Galile'nin benim bilimimi uygularsanız daha iyi maden elde ederseniz, daha iyi köprü yaparsanız, Türklerin gelişini önceden görürsünüz. haber verecek mekanizmalar geliştirdiğini demesi gibi mesela. Peki, i̇yi akşamlar dilerim. Eyvallah. Şeyi hatırlatayım hocam ben yine ve tekrar e, yarın e, Allah izin verirse siz ve bendiniz Talas'ta olacağız evet. gençlerle. Talas Meydan Muharebesi. Talas Meydan Muharebesi. Hı. Onu tekrar söylemiş Peki. olalım. İyi, İyi, İyi akşamlar